Sham FM Dirty Sham FM The Radio Network The Radio Network Pictures Uzay Yolu 2099 Kaptan Körk'ün Seyir Defteri Tarih, uzay tarihi 35 Ağustos 2087 <gülüyor> Atılgan ve mürettebatımla birlikte uzayın derinliklerindeki yolculuğumuz türlü sıkıntılarla devam ediyor Yanlış anlaşılmasın şikayet etmiyoruz ama sıkıntı sıkıntı da sıkıntı da bir yere kadar Biz ayda bir iki sefer aya gider geliriz Bir iki kuyruklu yıldız patlatırız gelir maaşımızı alırız diye okuduk Astronot olduk ama bir çıktık 75 sene oldu hala uzayda hayat arıyoruz <gülüyor> Bayramımız yok, hafta sonumuz yok. Buradan astronot olmak isteyen gençlere sesleniyorum. Kardeşim, astronot falan olmayın. Yani gidin devlet dairesinde odacı olun, belediyede çöpçi olun ama astronot olmayın. <gülüyor> bu arada günlerdir oruçlu olan mürettebat, uzay imsakiyesi olmadığı için orucunu açamamakta, bu yüzden tedirgin olmakta, da, artık dayanacak gücü de kalmamıştır. Allah sonumuzu hayretsin. <gülüyor> Siz insanları anlayamıyorum. Niye oruç tutuyorsunuz hapten? Allah'a kulluk görevimizi yerine getirmek için Mr. Spock. Ayrıca hattı zatında hayatın anlamını daha iyi kavramak, zengin olarak fakir ve fukaranın haleti rüyesini daha iyi anlayabilmek, nimetlerin şükrünü eda edebilmek kısacası Allah rızası için Mr. Spock. Bir uzaylı olarak bugünden itibaren ben de oruç tutmak istiyorum hapten. Ama ben sizi oruçlu zannediyordum Mr. Spock. Haa ha. Ben oruçluydum diye mi açtı hafıza kaybına yol açmış. Oruçlu olduğumu bile unutmuşum kaptan. Anlıyorum Mr. Spock. Mr. Spock, iftar saatini bilmemekten dolayı oruç açamamak herkesi bunu Mr. Spock. Hemen Allah'ım radar sarayıcılarım 455 adet Ramazan pidesi tespit etti kaptan. Ne pidesi Mr. Spock? Oruç başınıza vurdu herhalde. Allah belabı versin ki pide kaptan. Pidelerin görüntüsü derhal monitöre aktar Mr. Spock. Aman Allah'ım bu, bu gerçekten Ramazan pidesi Mr. Zıbak. <gülüyor> ama, ama uzayda pidenin ne işi var Mr. Zıbak? Vallahi her şey o kadar saçma sapan gidiyor ki bu neden olmasın kaptan. O pidenin yanında pide şöyle yoğurt ne güzel olurdu diye mi kaptan? <gülüyor> kaptan Körkün seyir defteri. Oruç, mürettebatın başına o denli vurdu ki mürettebat göktaşlarını Ramazan pidesi zannetmeye başlamıştı. <gülüyor> Ve nihayet dünya ile iletişim kurabildik. Kapten, kapten! Dünya ile iletişim kurundu kapten! Hele şükür Mr. Spock. Söyle derhal imsakiye göndersinler Mr. Spock! Atılgan konuşuyor. Acilen bize bir imsakiye gönderin anlaşıldı mı? İmsakiye diyorum imsakiye imsakiye! <gülüyor> Aa kapten! İmzakiyesi geldi kaptan. İşte buyurun. Evet bakalım Mr. Spock, orucu ne zaman açacağız? Ee, şu anda hangi gezegendeyiz Mr. Spock? Plüton civarındayız kaptan. Ee, bakalım evet. Satürn 20.05 Neptün 20.13 e, Plüton 23.45'te ee, Şu anda saat 4. Demek ki daha 19 saatimiz var Mr. Spock. 19 saat mi var? Ooo arkadaş hiç öğrenemezek daha iyiydi la. Bilmeden de olsa ara sıra sahur yapıp bir şeyler yiyorduk. Şimdi 19 saat mi bekleyeceğiz kaptan? Maalesef müstafir beklemek zorundayız. Kaptan, kaptan radar tarayıcıları 345 adet düşman gemisi tespit etti kaptan. Arkadaş, oruçlu oruçlu ne düşmanı şimdi lan? <gülüyor> Düşman gemilerini derhal monitöre aktarmıştır sıpak Aktarıldı kaptan. Aman Allah'ım bunlar naylonlar mısır Naylonlar mı? <gülüyor> evet Mr. Spak, naylonlar. Saylonların bir başka kolu sıpak Bunların her şeyi naylonlar Mr. Spak. Gemileri, elbiseleri, evleri. Desene bunlar naylon faturada düzenlülürler kaptan. Evet Mr. Spak. Evrendeki naylon fatura işleri de bunlardan sorulmuştur mıstır sıpak. Kaptan, kaptan düşman geminin kaptanı sizinle konuşmak istiyor kaptan. Adamın sesini monitör aktarmıştır sıpak. Aktarıldı kaptan. Merhaba kaptan Körk. Merhaba yabancı, bizden ne istiyorsunuz? Naylonumuz bitti. Sizde yeterince naylon var mı? Maalesef naylon kalmadı. O zaman sizi yok etmek zorundayız. Naylon bulmak için iki saniyeniz var. La oğlum nereden bırak şimdi naylon? Ola oruçta oruçta hey Allah ya çaktım. Ben. <gülüyor> Devamı gelecek bölümde. <gülüyor> Türk Türkiye radyoları tek arka sömürgün komedi programı Perişan efem. Şu kadar Perişan efem. Her gün çift saatlerde iftar ve son vaktinde Dünya radyoda. Yazan Ben Ömer Pekin oynayanlar Ben Ömer Pekin. Serkan Üstürk. Savaş bayındır teknik yapım Ben Ömer Pekin. <gülüyor> dinleyin dinleyin ki lan. Efendim geri şan en hamde geri radyo dur geri